Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dün akşam İstanbul Altunizade'de bulunan Cengiz Holding binası önünde bir araya gelen yaşam savunucuları, Cengiz, Colin, Limak, Kalyon ve MAPA şirketlerinden oluşan İGA konsorsiyumunun İstanbul'da inşaatı süren 3. havalimanı için Tekirdağ Saray'da 200 dönümlük ormanlık alana açmak istediği patlamalı granit taş ocağını protesto etti. İGA Taş Ocağı'na karşı açılan davanın sonucu dahi beklenmeden kesim için harekete geçmişti. Kuzey Ormanları Savunması'nın açıklamasında şöyle deniyor. Üçüncü Köprü gibi iddia edildiği üzere ulaşımla ilgisi olmayan yeni İstanbul merkezli bir rant projesi olan Üçüncü Havalimanı Projesi ile İstanbul'un tüm Marmara'nın akciğerleri olan Kuzey Ormanları'nın bütünlüğüne kast ediliyor. Mega rant projelerini gerçekleştirmek içinse ham madde ve enerji ihtiyacı İstanbul'un çeperilerinden ve çevre köylerden karşılanıyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Safaalan'da İGA tarafından açılmak istenen Taş Ocağı da bu kapsamda konsorsiyum için önem arz ederken, Safa alanlar yaşam kaynağı ormanın talan edilecek olmasından endişeli dedi. Saray Doğayı Koruma Derneği'nin Tekirdağ Saray'da gerçekleştirdiği eylemle eş zamanlı Cengiz Holding önünde yaşam savunucuları, burada İGA Cengiz Kolin Limak Kalyon mapa elini Kuzey Ormanlarından çek pankartıyla İGA Safaalan'a dokunma, tepeden defol, Kuzey ormanlarından defol, kuzey ormanlarını savun, Marmara'ya nefes ol. Kuzey ormanları şantiye değil, yaşam alanı, dövizleri açtı. Eylemde kuzey ormanları savunması adına açıklamayı Efe Baysal okudu. İstanbul'daki 3. Havalimanı şantiyesinin ihtiyaçlarının karşılanması için Safa Alanda taş ocağının dava süreci sonuçlanmadan açılmaya çalışıldığını belirten Baysal, Cerrat Tepeden Somaya, Dersim'den Karabiga'ya kadar Anadolu'nun dört tarafı bir yandan talan projeleri yürüten Cengiz İnşaat, Kolin Mapa, Kalyon ve Limak'la birlikte İGA ortak girişimi altında yürüttüğü 3. Havalimanı projesiyle İstanbul'un tüm Marmara'nın akciğeri olan Kuzey Ormanları'nın da canına okunuyor dendi. Londra'da reklamlardan bunalanlar bir metro istasyonunu barınak kedilerinin fotoğraflarıyla kapladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da kendilerinden devamlı bir şeyler satın almalarını isteyen reklamlardan bıkan insanlar, Kickstarter adında bir imece fon üzerinden para toplayıp iki haftalığına bir metro istasyonundaki bütün reklam alanlarını satın aldılar. Sonra da tüm bu alanlara kedi resmi koydular. İstasyondaki 68 reklam alanına koydukları kedi fotoğrafları aynı zamanda hayvan barınaklarında sahiplendirilmeyi bekleyen kedilere ait. Kendi ifadelerine göre yaratıcı projeleri iyilik adına kullanmak için bir araya gelen ve kendilerine Glimps adını koyan kolektifin bu projesinin adı ise Cats yani kediler. Citizens Advertising Takeover Service. Reklamların ele geçirilmesine yönelik yurttaş hizmeti adlı grup Clapham Common metro istasyonunda onlarca reklam panosuna 2 hafta boyunca ilan koymak için Kickstarter kampanyasına Nisan ayında başlamıştı. Bu amaçla catsnotads.org diye bir web sitesi de açtılar. Grubun Kickstarter kampanyası büyük ilgi gördü. Birçok gazete ve dergide haber oldu. 6 ayda 23.000 sterlin toplandı. Glimpse kolektifinin kurucusu James Turner... Anlık bakış anlamına gelen grubun adını şöyle açıklıyor. Soruna odaklanmak yerine her şeyin daha iyi olduğu bir dünyaya dair anlık bakışlar oluşturuyoruz. Çevre Hareketi Yastı, Küresel Permakültür Hareketi'nin kurucusu, eğitmen ve yazar Bill Mollison, Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin başkenti Hobart'ta yaşama gözlerini yumdu. 88 yaşındaki Mollison, permakültürün babası olarak ad Yeşil Gazete'nin haberine göre Cumartesi günü yani 24 Eylül 2016'da hayatını kaybeden Bill Mollison'ın vefat haberi Permaculture Research Institute'un yani Permaculture Araştırma Enstitüsü web sayfasından açıklandı. Enstitü Mollison'ın vefatını derin bir kederle ailemiz ve arkadaşlarımıza açıklamak isteriz ki Permakültürün babası Bruce Charles Bill Mollison hayatını kaybetti. O bir dünyanın Hobart kentinden Cumartesi'nin. Gece saat 11 itibariyle huzurlu bir şekilde ayrıldı diyerek duyurdu. Sitemolisin'in vefatı için ayrıca insanlığın ormandaki bir büyük ağaç devrildi terimini kullandı. Bill Mollison ve David Holmgren tarımın sürdürülebilir ve etkili bir yapıya kavuşmasını insan ve doğa arasındaki ilişkiyi de zedelemeden sağlayacak bir permakültür sistemini geliştirdiler. İkili geliştirdikleri bu sistemi 1977 yılında yayınladıkları Permaculture One, Permakültür 1 kitabı ile dünyaya açtılar. Mollison ve Holmgren aynı zamanda Avustralya'nın ekoloji hareketinin öncüleri olarak da biliniyor. Hayatı boyunca sürdürdüğü çalışmalar kendisine doğru yaşam ödülü yani Right Livelihoods Award ve Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi Vavilov Madalyası gibi pek çok ödülde kazandırmıştı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan resünan Uygar Özeğü. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji. There's going to be a very hot session this afternoon.